Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün imanla alakalı ikinci iman konusu olan meleklere imanı işlemeye çalışacağım. Birkaç hafta malum imanın temel boyutu olan tevhidle alakalı vurgular yapmaya çalışmıştık. E, i̇man esasları içerisinde Allah'a imandan sonra meleklere iman e, geliyor. Bu Kur'an'ın da e, üzerinde durduğu bir tasniftir. E, meleklere imanla alakalı e, inşallah e, genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de melek ve melaike yani melek kelimesinin çoğulu toplam olarak 87 yerde kullanılır. Dolayısıyla Kur'an'ın ciddi manada önem verdiği kavramlardan biridir melek. Evet, bütün müminler meleklere iman etmek zorunluluğu taşırlar. Melek kelimesi eluk veya eluke ya da mülk kelimesinden türemiş Arapça bir kelimedir. Türedi bu kelimelerin kök anlamları risalet yani elçilik, kudret, kuvvet anlamlarına gelir. Melek de elçi, güçlü, kuvvetli, idare eden anlamındadır. Terim olarak ıstılah da anlamı, Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde peygamberlere görünebilen, zor işlere güçleri yeten, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişilikleri olmayan, Allah'a devamlı ibadet ve itaatten ayrılmayan latif varlıklardır ki, İslam'da iman esaslarından birini oluşturur melekler. Kur'an-ı Kerim'de az önce ifade ettiğim gibi 87 yerde melek kavramı geçmektedir. Melek kelimesi yanında Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayette meleklerden aynen peygamberler gibi rasul ve bunun çoğulu rusul kelimesiyle de söz edildiği görülür. Mesela bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak meleklere imanı iman esaslarından hem de Allah'a imandan sonra ikinci iman esası olarak sayar. Bakara suresi 285. ayette meal olarak şöyle buyrulur. Peygamber de Müminler de kendilerine Rablerinden indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Amene Resulü diye yatsılardan sonra okunan, okunması sünnet olan bu ayeti kerimede, işte meleklerin ve bütün müminlerin tümü Allah'a ve meleklerine, Sonra kitaplara ahiret gününe iman ettikleri vurgulanır. Dolayısıyla burada dikkatimizi çeken, iman edilmesi gereken şeylerin ayetteki sıralanışı meleklerin Allah'a imandan sonra hemen ikinci sıraya gelmesidir. Bu özellik onlara imanın önemini gösterir. Bu sıranın Allah isminden sonra kitaplar ve peygamberlerden önce oluşu meleklerin Allah ile peygamberler arasında bir elçilik habercilik yaptıklarına Allah'ın kitaplarını getirmede aracı olduklarına yani vahiy getirme görevlerine işaret eder mahiyettedir. Melekler Allah'ın insanlara bir lütfu ve keremi sayılan peygamberlik kurumunun temeli olan Allah'ın ilahi vahyini görülmeyen gayb aleminden insanlara onlar arasından seçilen peygamberlere indiren Allah'ın ilahi elçileri görevlileridir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an'da meleklerin varlığını kabul etmeyenler açık bir şekilde kafir ve sapık olarak nitelendirilir. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmez, onları inkar ederek kafir olursa hiç şüphesiz ki uzak bir dalaletle sapıp gitmiştir denilir. Nisa suresi 136. ayette. Dolayısıyla meleklerin varlığını kabul etmeyen, Meleklerin özelliklerini, Kur'an'da anlatılan temel özelliklerini kabul etmeyen bir kimsenin mümin olma ihtimali söz konusu olmaz. Vahye ve peygamberliğe, hatta ahirete ve gayb diye bilinen ahiret hallerine, cennet ve cehenneme inanmak, ancak meleklere iman etmekle mümkün olur. Çünkü bütün bu haberler melekler aracılığıyla, Peygamber'e bildirilmiş melekler aracılığıyla indirilen kitapta yer almıştır. O halde peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara inanmadan önce onlara peygamberliği getiren vahyi ve kitapları indiren meleklerin varlığına kesin olarak inanmak şarttır. Bütün müminler de zaten böyle inanırlar. Melekler gaybiyat denilen görülmeyen alemde mevcut nurani latif varlıklar olduklarından biz onları göremeyiz. Biz onları göremesek de var oldukları e, hem nakli delillerle sabittir, hem de akla ters düşmeyen akıllı insanların onların varlığını kabul etmesi gereken sağlam delillere dayanır. Gerçi akıl meleklerin ne varlığını ne de yokluğunu kesin delillerle ispat edemez. Fakat selim olan hastalıklardan, şirk ve küfürden salim, sağlam bir akıl, Gözle görülmeyen bu gibi latif varlıkların varlığının imkansız olmadığına, aksine onların da vücudu caiz olan şeylerden olduğuna delalet eder. Çünkü meleklerin varlığını inkar edebilmek için, akli, felsefi veya ilmi verilere dayanan hiçbir delil ortaya konulamaz. Melekler yoktur diye kimse bunu ispat edemez. Aksi halde gözümüzle görmediğimiz şeyleri kabul etme gereği her konuda uygulanması lazımdır ki bu mümkün değil. Yani insanların bir kısmı ben gözümle gördüğüme inanırım, gözümle görmediğime inanmam diyorsa aslında doğru söylemiyorlardır. Herkes gözüyle görmediği nice şeylere e, inanmaktadır. O yüzden sevgili dinleyiciler, insan aklını göremiyorsa, ruhunu göremiyorsa, zekasını göremiyorsa, namusunu, iffetini, hayasını, edebini göremiyorsa, bunların yokluğunu mu değerlendirmiş oluyor. Ben gözümle görmediğime inanmam diyen insan, kendi namusunu göremediği için, kendi ahlakını göremediği için, kendi aklını göremediği için bunların varlığını ret mi ediyor dersiniz? O yüzden ben ancak gözümle gördüğüme inanırım diyen insanlar, doğru söyle söylemiyorlar, bu sözlerinde samimi değiller. Öncelikle onu ifade etmiş e, olalım. Evet, meleklerin varlığını inkar etmek için ille de Gözle görmenin her konuda olduğu gibi melekler konusunda da geçerli olduğunu düşünmenin doğru olmadığını dolayısıyla insanın ile alakalı nice şeylere e, ister istemez inanmak zorunda olduğunu e, işte rüya denilen bir alem var izah edemiyor e, gözüyle göremediği mikroplar var e, küçük alemler var bunların yokluğunu e, iddia edemiyor insan e, nasıl ol olacak da Efendim, gözüyle görmediği için meleklerin varlığını kabul edecek. Evet, Amerika'nın varlığını görmediği halde insan kabul ediyor da ahireti, cenneti, melekleri niye kabul etmesin? Onu haber verenler Amerika'nın varlığını haber verenlerden çok daha sayı olarak fazla ve çok daha yalandan uzak mütevatir haberlerle bunlar ulaştığı halde Niye insanlar gözüyle görmediği ülkeleri, gözüyle görmediği ilmin ifade ettiği hususları kabul ediyor da Kur'an'ın haber verdiği, akla da ters düşmeyen bu tür gaybi haberlere inanmakta zorluk çekiyor? Bu tabi imtihanın cilvesidir. İnsanlar gözüyle görmediği şeylere iman etmekle imtihan oluyorlar. Ve bu konuda şeytani gerekçelere mi sığınıyorlar yoksa e, aklın da doğruladığı nakle teslim olarak e, Allah'ın haber verdiği, peygamberin haber verdiği, milyonlarca, e, milyarlarca belki insanın e, inanıp haber verdiği ahiret hallerine, gaybla ile alakalı hususlara, o milyonlara, milyarlara katılarak iman etmenin e, herhalde en doğru ...husus olduğunu, imtihanı kazanmak için de böyle bir imtihana e, e, gerek duyulduğunu insan kabul eder. Aksi halde gözümüzde göremediğimiz ve bugün ilmin mahiyeti ve hakikatini tespit edemediği e, hayatın özünün, insan ruhunun, aklımızın varlığını da inkar etmemiz gerekir. E, göremiyoruz veya mahiyetini bilemiyoruz diye ne ruhu ne aklı ne hayat gerçeğini ne de görünmeyen fakat varlığı ilmem bilinen kuvveti enerjiyi e, buna benzeyen e, e, maddi olmayan e, özellikleri inkar edemiyor insan O halde ruh ve akıl gibi maddi olmayan ve maddeden mücerret soyut manevi gaybi varlıklara da inanmak, en doğrusudur, en güzelidir. O inanılacak esasları Allah ve Resulü haber veriyorsa eğer, ki melekler e, bu özellikler içerisinde değerlendirilir ve iman etmek mecburiyetimiz söz konusudur. İşte bu gibi soyut varlıklar, gözlem ve tecrübeye dayanan, müsbet ilmin sınırları dışında kalan, fizik ötesi gaybi, manevi yaratıklardır. Evet, nice bilim adamı, e, filozof e, vesaire de e, manevi varlıkların, soyut e, yaratıkların e, ve gözde görülemeyen nice alemlerin varlığını kabul ettikleri gibi meleklerin de varlığını e, kabul etmişlerdir. E, melekler aklımız ve ruhumuz gibi e, gerçek var olan varlıklardandır. Biz onları göremesek de peygamberler melekleri görmüşler ve büyük bir melek olan Cebrail aleyhisselamın elçiliğiyle Allah'ın e, vahyine mazhar olmuşlar, muhatap olmuşlardır. Onlar vahiy meleği aracılığıyla Allah'ın emir ve yasaklarını alıp öğrenmişler, insanlığı hidayete ve saadete yöneltmişlerdir. E, Kur'an-ı Kerim de peygamberimize aynı şekilde melek aracılığıyla indirilmiş ve bize meleklerin e, varlığını Kur'an-ı Kerim e, çok net şekilde e, haber vermiştir. Onun içindir ki bütün Müslümanlar Kur'an'ın haber verdiği ve aklın da varlığını inkar edemediği meleklere iman ederler. Kur'an'da geçen pek çok ayetlerde meleklerin çeşitli görevleri olduğu belirtilmiş. Yaptıkları işlerin önemine ve özelliğine göre aldıkları e, özel isimlerde e, ifade edilmiştir. Yerlerde ve göklerde, de, arş etrafında, Beytül Mamur ve Sidrey-i Muntaha'da, cennet ve cehennemde sayısız meleklerin olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak Değerlendirebiliyoruz. Bütün melekleri çok çeşitli olan görevlerine ve yaptıkları işlerin mahiyetine göre tanzim edip yöneten dört büyük melek vardır biliyor, biliyorsunuz ki meleklerin başları ve amirleridir bunlar ee, başta Cebrail olmak üzere Mikail Azrail ve İsrafil meleklerin işte bu dört büyüğünü oluşturur meleklerin en büyükleridir ee, alışılmış bir tabirle meleklerin peygamberleridir bunlar. Meleklerin hangi şeyden yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de e, net bir bilgi yoktur. Fakat hadis-i şerifte cinlerin ve şeytanların ateşten, Hazreti Adem'in Kur'an'da belirtildiği gibi e, toprak ve çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldıkları ifade edilir. Müslüm'ün e, rivayet ettiği züht babının 10. hadisinde e, rivayet edildiği e, şekilde. Dolayısıyla melekler nurdan yaratılmış varlıklardır hadislerden öğreniyoruz. Kur'an'dan meleklerin insanlardan önce yaratıldıklarını Bakara Suresi 30 ila 34 ayette daha Hazreti Adem yaratılmazdan önce Allah'ın meleklerle halife yaratma konusunu ifade ettiği arz ettiği gündeme gelirken beyan edilir. Dolayısıyla melekler insanlardan önce yaratılmış varlıklardır. Onlar güçlü ve kuvvetli yaratıklardır. Necim suresi 53. ayette ifade edildiği gibi. Allah'ın hitabına muhatap olan, onunla konuşan varlıklardır. Bakara suresi 30'da, Araf suresi 11. ayette belirtildiği gibi. Yine Hz. İbrahim, Lut, Zekeriya ve Meryem ile konuştukları Kur'an'ın haber verdiği bilgiler arasındadır. Ahirette cehennemliklerle konuşacakları Nisa suresi 97. ayette ifade edilir, arşın etrafında tavaf ettikleri, iri gövdeli ve sert tabiatlarının bulunduğu, kanatlarının ve ellerinin mevcut olduğu Kur'an'dan anlaşılmaktadır. Kur'an ve hadislerde yer alan bu ve benzeri ifadeler yan yana konulduğu zaman meleklerin soyut varlıklar olduğu ve varlıklarının kesin olduğu rahatlıkla anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin kanatlı oldukları belirtilir. Fatır suresi birinci ayette e, enteresan ifadeler vardır. Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediğine artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir buyurulur. Fatır birinci ayette. Bu ayetten anlıyoruz ki meleklerin nurani mahiyetlerine uygun yaptıkları iş ve vazifelerine göre ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Ancak e, gayb aleminden olan maddi kesafetten soyutlanmış mahiyeti bilinmeyen melekleri kuşlar gibi kanatlı maddi varlıklar olarak tasavvur etmek çok doğru bir anlayış değildir. Çünkü onlar Allahü Teala'nın irade ve takdiriyle bizim gözlerimizle görülecek şekilde yaratılmamış, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda açık bilgi verilmemiştir. Sözü edilen kanat, meleğin yaratılış gayesi ve nurani mahiyetiyle bağdaşan, vazifelerini en suretli bir şekilde, en süratli bir şekilde yerine getirmelerine imkan veren manevi bir kanat olsa gerektir. Yani bir kuvvet ve iktidar sembolü olarak tefsircilerce ...değerlendirilir. Dolayısıyla kanadın e, temsili ve mecazi bir ifade olduğu e, belirtilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de cenah kelimesi yani kanat anlamına gelen e, kelime e, sadece kuşlar gibi maddi varlıkları için değil... ...aynı zamanda e, peygamberimiz için e, diğer insanlar için de e, kullanılır. Yani mecazi anlamda e, güç, kuvvet... E, Tevazu özellikleri gibi anlamlarda Kur'an-ı Kerim kanat kelimesini insanlar içinde kullanır. Çocukların ana babaları üzerine kanat germeleri İsra 24. ayette istenir mesela. Türkçe'ye de dilimize de bu konuda işte kol kanat germek anlamında deyim olarak vurgulanır. Hristiyanlarsa melekleri bir kuş gibi kanatlı olarak düşünür ve böyle Normal kuş kanadı gibi kanatlarla melekleri tasvir ederler. Filmlerde, resimlerde melekleri hep böyle bir bayan şeklinde ve kanatlı bir e, güzel bayan şeklinde e, vurgulamaları e, Hristiyanların sapık, batıl, yanlış inançlarındandır. Dolayısıyla Müslümanlar e, bu şekilde melekleri tasvir etmezler. E, dolayısıyla Hristiyanların İslam itikadından ayrılan özelliklerinden bir tanesi de meleklerin işte kanatlı birer bayan şeklinde e, kabul edilmeleridir. E, kimi e, insanlar evlerine veya iş yerlerine e, işte kurban kesme hadisesi e, ile ilgili Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban ederken işte gökten elinde bir koç e, ile e, inen e, bir güzel bayan şeklinde kanatlı bir bayan şeklinde e, meleği e, tasvir eden resimler taşıdıklarını taktıklarını duvarlarına e, görüyoruz. Bunlar kesinlikle ciddi büyük günahlardandır. Melekleri bu şekilde kabul etmek insanın imanına e, tümüyle halal getirir. O yüzden e, kanatlı e, bayan şeklinde melek e, resimlerini bulundurmak, onları e, eleştirmeden onları seyretmek e, Müslümanın inancıyla e, bağdaşmaz. Kur'an ve hadis metinlerinde yer alan bazı ifadelerde meleklerden tabiat kanunlarının kast edildiğini söyleyenler vardır. Ee, onların e, maddenin bir başka dalgası olarak mikrodalga boyutundan salt enerji boyutuna kadar uzanan işte kuantsal bir yapı olarak niteliyenler var. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler bu yorumlar çağın teknik terimlerini kullanarak melekleri... Ee, kendi akıllarına göre, kendi bilmin verilerine göre tanımlama çabaları ve bilinmeyen şeyleri merak ederek gaybın sınırlarını zorlama gayretleridir. Ee, halbuki kaynaklardaki melek kavramına dikkatimizi çektiğimizde, verdiğimizde doğru bir çerçeve içinde bakıldığında... Onların vahi getirme, suçluları cezalandırma, eylemleri yazma, insanlara yardım etme, canları alma, cehennemi koruma, cenneti yönetme gibi görevleri bulunduğuna ilişkin ifadeler Beraber değerlendirildiğinde mahiyetlerinin böyle çağdaş bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda olmadığını bir enerji boyutu bir elektrik ışığını gibi değerlendirilemeyeceğini onların gerçek yapılarının hiçbir zaman şimdiye kadar bilinemediği bundan sonra da keşfedilemeyeceği ortaya çıkar. Dolayısıyla gaybı taşlamak anlamında meleklerin varlıklarının mahiyetlerinin ne tür bir özellik taşıdığını e, değerlendirmek e, ilim adamlarının e, veya Sadece akılla e, görüşlerini tanzim eden e, felsefecilerin yapabileceği, becerebileceği bir husus değildir. Biz e, nasıl e, olduklarını bilemediğimiz gaybi varlıklar olan meleklerin e, varlığına ve e, Kur'an'da anlatılan özelliklerine tümüyle iman etmek, gerisini Allah'a bırakmak mecburiyetindeyiz. E, şeytan meraklarımızı da gıdıklar ve o noktadan bizi, e, helake felakete sürüklemeye e, gayret eder e, İçkinin e, tadı nasıl acaba diye insana gereksiz bir merak uyandırabilir Efendim caddede çarşıda e, özellikle erkekler için e, bir kadının kıyafeti önüne geçen veya işte yürüyen e, bir ayakkabı tıkırtısının sahibi acaba nasıl Onun kıyafeti nasıl saç tipi nasıl gibi e, gereksiz lüzumsuz ve harama götürecek meraklar hep şeytani vesveselerle alakalıdır. İşte meleklerin mahiyeti e, acaba nasıl bir varlıktırlar? Onların kanatları var mıdır? Varsa nasıldır? Yapıları nasıldır? E, kadın değil, erkek değilse ne tür bir yapıda, yapıları vardır? Gibi meraklar da Müslüman'ın e, itibar etmemesi gereken şeytani dürtülerle alakalı ortaya çıkan meraklardır. E, bu meraklarımızla da imtihan olmaktayız ve Allah bize lazım olacak kadar bilgi vermiş, melekler hakkında da Onların mahiyetinin nasıllığı hakkında geniş bir bilgi vermemiştir. Dolayısıyla biz bize verilmeyen gereksiz bilgiler peşinde bulunarak şeytanın oyuncağı olmamak gibi bir gayretin içinde olmalıyız. Sevgili dinleyiciler, meleklerin mahiyetiyle ilgili farklı görüşler beraberinde onların görülüp görülemeyeceği tartışmasını da getirir. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin... E, peygamberlere söz gelimi Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a e, Hazreti Meryem'e insan şeklinde e, gözüktüğü yine e, peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'e e, Miraç esnasında e, gözüktüğü ve aynı zamanda e, Hira'da e, ve kimi vahiyler getirirken insan şeklinde gözüktüğünü e, e, biliyoruz. Bununla birlikte Kur'an peygambere itiraz ederek bir melek görmek istediklerini yahut e, peygamber olarak melek gönderilmesinin gerektiğini söyleyenlere müşriklere cevap olarak meleklerin görünür varlıklar olmadığını eğer dünyada insanlar değil de melekler yaşasaydı ancak o zaman elçi olarak meleklerin gönderilebileceğini e, meleklerin İlahi ferman ile indirildiği zaman onlara mühlet verilmeyeceğini, meleklerin görüleceği gün günahkarlara hiçbir sevinç haberinin olmayacağını Kur'an vurgular. Ee, İsra, Hicr, Furkan, En'am surelerinde. İşte insanlara görmedikleri askerler gönderildiği e, vurgulanır. Tevbe suresi 26, Ahsap suresi 9. ayetlerde. Yine aynı türden varlıklar olan cin ve şeytanların da e, insan gözüyle görülmediğini e, Kur'an Araf suresi 27. ayette beyan eder. eder. Dolayısıyla yukarıda ismi geçen zatların, peygamberlerin, meleklerle yaptıkları görüşmelerin keyfiyeti bizim için, peygamber olmayan insanlar için bilinemez. Bu olaylar tartışmayı meleklerin görülüp görülmemesinden çıkarıp, peygamber olmayan kişilerin onları görüp göremeyeceği noktasına getirir. Zira peygamber meleği görmekle kalmaz, onun sesini de işitir. Bu sebeple melek onun için... E, ...gaybi bir varlık olmaktan çıkar... ...elle tutulur, gözde görülür... ...bir realitedir peygamberi açısından... E, ...ama bizim açımızdan... E, ...meleklerin görülmesi... E, ...mümkün değildir... ...melekler gayrimaddi bir varlık olduğu için... ...peygamber onu bazen insan şeklinde... ...bazen başka bir şekilde gözükür... ...Çebrail'i... E, eks ...ekseriya insan şeklinde... ...peygamberimiz görmüştür... E, ...bizce melekler mahiyet itibariyle... ...bizim görme duyumuzun sınırları dışında bir yapıda yaratılmış varlıklardır. Zaten bu özellikleri dolayısıyladır ki onlara iman bir amentü esası sayılmıştır. Gözümüzde görülen şeye inanmak, iman etmek e, diye bir şey söz konusu olmaz. E, i̇nsan gözüyle gördüğüne zaten inanır, inanmak zorunda olur. Ama gözüyle görmediği şeylere iman esas insanların imtihan oldukları e, alandır. İşte meleklere iman... E, gayb dediğimiz gözle görülmeyen e, alemlere imanın e, bir parçasıdır. Gayb hislerle veya akılla bilinmeyen, görülmeyen bir şeydir. Mümin gayb alemine inanmakla e, görevlidir. Bakara suresi ikinci ayette müminlerin özelliğinin gayba iman etmek olduğu vurgulanır. Allah'ın ve Resulünün bildikleri ister zahiri isterse gaybi olsun mümin ona inanmak durumundadır. Bazı kafirlerin gaybe iman etmediklerini, ben gözümle görmediğim varlıklara inanmam, melek, cin gibi varlıklar uydurmadan ibarettir dediklerini hemen hepimiz biliyoruz, yer yer şahit olmuşuzdur. Gaybe iman büyük bir imtihandır. Çünkü insanlar gördükleri şeye zaten inanırlar. Bunlara karşı gözlerini yumamazlar. Fakat Hz. Allah'ın imtihanı böyle değildir. Tabii ki zorluklar da imtihanın içerisinde Saklıdır. İnsanların görmediği ve göremediği şeyleri yaratması sonra da bunlara iman edin demesi insanlar için büyük bir önemli imtihandır. Mümin sadece Allah'ın ve Resulünün haber vermesiyle onlara inanır ve teslim olur. Müminlere düşen dinledik ve itaat ettik demeleridir. Zaten gözüyle göremediğinin varlığını kabul etmeyenlere e, az önce ifade ettiğim gibi akıllarını, duygularını, düşüncelerini, e, söz gelimi rüzgarı, elektrik akımını ve benzeri daha nice sayabileceğimiz şeyleri göremedikleri halde varlıklarının nasıl kabul edip kendileriyle çelişkiye düştükleri sorulabilir. Böylece görülecektir ki onlar aslında görmedikleri için inkar etmiyorlar, görseler bile hakkı kabul etmeyecek sapıklar olduklarından şeytana ve nefislerine uyarak küfrü tercih ediyorlar. Yoksa görmeme, inanmamanın, kabul etmemenin bir özelliği değildir. Onlar da e, bu gerçeği e, nice örneklerle değerlendirmektedirler. Müminler gayba inanmakla yükselme ve ilerleme yolunda ilk adımı atmış olacaklardır. İnsanlar heva ve hevesinden, hayvanlık mertebesinden ancak bu ilk adımla kurtulabilir çünkü. Gerçek insanlık mertebesine gayba imanla insan yükselir. Bir hayvana gaybı anlatamazsınız. O daha kıymetli de olsa görmediğini, göremediğini tercih etmez. Önündeki otları her şeye tercih eder. Hayvana anlatsanız bu otlardan daha güzel başka bir yerde otlar var sen burada bunu yemede, e, onları yersin inandıramazsınız. O sadece gözüyle gördüğünü kabul eder ve nerede gözüyle gördüğü bir şey varsa orada onunla otlanmaya çalışır. Daha kıymetli de olsa hayvan göremediğini tercih etmez. Kainat e, mevcut olan bilinen ve görünen varlıklardan e, ibaret değil sevgili dinleyiciler. Bu görünüp bilinen şeylerden daha başka varlıklar da mevcut. Ki bu, bunları görmeden sadece doğru haber üzerine verilen bilgiyle biliyoruz, kabul ediyoruz. İnsan aklının bilinmeyen alemleri, evrenleri idrak edememesi, onların mevcudiyetinin inkarını elbette gerektirmez. Bu konuda mümine düşen, işi akıl kuvvetinin üstündeki diğer kudrete, yani mütevatir habere, doğru habere bırakmasıdır. Müminin öğrenmek istediklerini, her şeyi bilen, alim ve habir olan, görüneni ve görünmeyeni gizli ve aşikarı bilen Allah'tan ve onun Resulünden öğrenmesi lazımdır. Fakat eskiden olduğu gibi bugün de materyalist kafalılar Allah'ın ilmini önemsemeyerek insanoğlunu gerilere hayvanlık mertebesine götürmek istemektedirler. Müşrikler Allah'a şirk koşarlarken bazıları görünen maddi cisimleri bazıları da görünmeyen Manevi cisimleri Allah'a eş tutuyorlardı. İşte müminlerin e, melek kabul ettiği varlığı müşrikler e, Tanrı olarak ya da Tanrı çocukları Tanrı'nın kızları olarak kabul etmektedirler. Mümin onların dişi veya erkek olmadıklarına inandığı gibi o meleklerin kendi nam ve hesaplarına hiçbir yetkiye sahip bulunmadığına da e, inanır. Me e, meleklere tapmak, onlardan yardım beklemek insanlar için çok aşağılık bir şey e, küçüklük e, bir durumdur. Çünkü ilk insanın yaratılışında Allah onları Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettirdi. Hazreti Adem'e onlardan daha fazla bilgi verdi. Sonra da Hazreti Adem'i yeryüzüne halife yaptı. İnsan için kendisine secde etmiş bir mahluktan yardım istemek ve ona tapmaktan daha büyük bir zillet olabilir mi sevgili dinleyiciler? Mümin sadece meleklere değil iman edilmesi istenen gaybi, görülmeyen ne varsa hepsine Ahiret hallerine söz gelimi Allah ve Rasulünün bildirdiği şekilde iman ederler. Bakara suresi e, 3. ayette onlar ki gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler buyurulur. Meleklere iman eden bir Müslüman meleklerin kendisini takip ettiğini, gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin yazdığını Yazı, melekler tarafından yazıldığını bilir kabul eder İşte bu bilinçle davranışlarına çeki düzen verir bir insan böylece meleklere olan inancımız bizi kötülük ve günahlar işlemekten alıkoyar sevgili dinleyiciler meleklerin özellikleri nelerdir kısaca onlardan bahsetmiş olayım meleklerin kendilerine has yapı ve özelliklerini e, şu şekilde kısaca özetlemek e, mümkündür. Onlar nurdan yaratılmışlardır hadis-i şerife göre. E, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yeme, yemezler, içmezler, yorulmazlar, usanmazlar. E, bu tür maddi özelliklerden arınmış varlıklardır. Hud suresi 70, Enbiya suresi 19-20, Saffat suresi 149-153. ayetlerde e, ifade edildiği gibi. Yine onlar itaatkar varlıklar olup Allah'ın kendilerine verdiği görevleri ...harfiyen yerine getirirler, onun emirlerinin dışına çıkmazlar, Allah'a hiç isyan etmezler. Dolayısıyla bu konuda hemen bir vurgu yapayım ki... ...bir zamanlar şeytanın da meleklerden olduğu, hatta meleklere hocalık yaptığı gibi anlayışlar... ...Kuran'ın verdiği haberlere, meleklere ait, Kur'an'ın anlattığı özelliklere kesinlikle ters düşer... ...ve çok yanlış, itikadı bozan sapık inançlardır... Şeytanın bir zamanlar melek olduğu gibi bir varsayım kesinlikle müminler açısından doğru değildir, kabul edilemez. Çünkü melek isyan etmeyen, günah işleyemeyen, Allah'a itiraz edemeyen, etmeyen ne için yaratıldılarsa o işi teslimiyetle yerine getiren varlıklardır. Şeytansa isyan etmiştir, dolayısıyla Allah'ın emrine itaatsizlikte bulunmuştur. Böyle bir varlığın melek olma ihtimali söz konusu e, kesinlikle değildir. Bir zamanlar e, işte melek olduğu gibi bir varsayım meleklerin de e, bir zamanlar şeytanın e, melek olarak yaptığı gibi isyan edebilecek Allah'a itiraz edebilecek e, itaatsizlik yapabilecek varlıklar olduğu gibi meleklerin şanına e, halel getirecek e, çok yanlış e, sapık e, inançlardır. Meleklerin diğer bir özelliği son derece güçlü, kuvvetli ve süratle hareket edebilen varlıklardır. Fatır suresi 1, Hakka suresi 17, Meârit suresi 4. ayette ifade edildiği gibi. Yine onlar Allah'ın emir ve izniyle çeşitli şekillere girebilmektedirler. Hud suresi 69-70, Meryem 16-17, Hicr suresi 51-52. ayetlerde vurgulandığı gibi. Onlar normal şartlarla gözde görülmezler. Peygamberler onları asli suretleriyle ve büründükleri biçimle görebilirler. Ee, ama peygamberler bile çoğunlukla e, onları insan şeklinde e, görmüşlerdir. Gaybı, bilgisi sadece Allah'a ait bulunan konuları melekler de bilemezler. Allah'ın bildirdikleri kadar bil, sınırlı bir şekilde ve Allah bildirdiği için... Bildirdiği kadar e, ancak bilirler yoksa mutlak gaybı cinler de melekler de peygamberler de bilemezler onlar Allah'ın talim ettiği hususları öğrettiği kadarıyla melekler ancak bilebilirler Kur'an-ı Kerim mutlak gayb bilgisinin sadece Allah'a ait Allah'a has olduğunu beyan eder e, o bu bilgileri meleklerle bile paylaşmamaktadır. Nitekim Hazreti Adem'in yaratılışını dile getiren ayetlerde melekler Bakara suresi 32-33. ayette ifade edildiği gibi bizim senin bize bildirdiklerinden öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena derler. Dolayısıyla melekler acziyetlerini itiraf etmişler. Allah'ın öğrettiklerinin dışında bilgileri olmadıklarını, dolayısıyla gaybı kuşatacak bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim meleklerin özellikleriyle ilgili şöyle buyurur, birkaç ayet maali vereyim. Onlar Allah'ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah'ın sözünden önce söz söylemezler ve onun emrettiklerini hemen yerine getirirler, yaparlar. Enbiya 26-27 Onlar, yani melekler, Allah'ın emirlerine isyan edip karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri aynen yaparlar. Tahrim suresi 6 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, O'nundur. O'nun katındakiler O'na ibadet etmekte asla kibir göstermezler ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan, yorulmadan onu tesbih ve takdis ederler. Enbiya 19-20 Dolayısıyla meleklerin Allah'a devamlı ibadet ettiklerini, bu konuda hiç yorulmadıklarını gece gündüz devamlı tesbih ve takdis ederek Allah'a kulluk ve ibadet içinde bulunduklarını Kur'an haber verir. Yine Meryem suresi 17. ayetin maali şöyledir. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu Cebrail'i ona gönderdik. O ona düzgün bir insan şeklinde göründü diye Meryem anamıza Cebrail'in gönderildiği ve ona bir ruh vererek Hazreti İsa'nın varlığının melek vasıtasıyla hemen oluştuğunu beyan eder. Meleklerin görevleri konusunda da Kur'an'da yeterli bilgiler vardır. Melekler Allah tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getiren itaatkar varlıklardır. İnsanlarla ilgili görev alanlar ise onların ruhi ve manevi hayatıyla ilgilenmek olarak beyan edilir. Bazıları ortak, bazıları da müstakil olmakla beraber Allah tarafından, Meleklere verilen görevleri şu şekilde e, özetle sıralayabiliriz. E, Allah'ı hamd ile tesbih etmek, ona secdede bulunmak, Kur'an nice ayetleriyle meleklerin böyle yaptıklarını, Allah'ı gece gündüz övüp e, hamd ettiklerini, takdis ettiklerini, emrolundukları diğer şeyleri ve ibadetleri yerine getirdiklerini e, e, ayetlerde ifade eder. Peygamberlere vahiy getirmek meleklerin yine e, görevlerindendir. Allahü Teala insanlar gibi meleklerden de elçiler seçtiğini e, Haç suresi 75. ayette ifade eder. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy indirildiği gibi Hazreti Muhammed'e de vahiy gönderildiğini Nisa suresi 163. ayette ifade eder Cenab-ı Hak. Cebrail'in Kur'an'ı peygamberin kalbine indirdiğini Bakara suresi 97 şuara 193-194'te Kur'an haber verir. Peygamberleri salat ve selam ile yüceltmek, müminlere ahirette şefaat etmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak da meleklerin görevlerindendir. Eh, Ahzab suresi 5 ve 6. ayetlerde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salatu selam getirin, salavat getirin denilir. Şefaat kıyamet gününde günahkarlar hesabına Allah'a yalvarmak olup Kur'an'da göklerde nice melekler vardır ki Allah dilemedikçe onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. Necim suresi 26. ayette e, bu şekilde e, buyrulur. Hadislerde de meleklerin şefaatlerinden e, söz edilir. E, yine e, şeytanlar insanları kötülüklere e, sevk ederken melekler de şeytanların aksine insanları iyi işlere sevk eder. E, i̇yi şeyler e, gönüllerine fısıldar, hatırlatır. Ee, içimize doğan güzellikler Hayır duyguları e, olumlu ibadet ve e, tasattık gibi e, insanlara yardım ve hizmet etmek gibi sevap olan işlere me etmeyi içimizden duyduğumuz e, e, anlayışlar ya da içimizde böyle bir e, ses böyle bir e, istek belirmesi bilelim ki meleklerin ilhamı gibidir e, meleklerin sevk etmesi e, e, şeklinde değerlendirilir Peygamberlere ve müminlere destek olup manevi güç vermek, onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında teselli etmek, kafirleri sıkıntıya sokmak yine meleklerin görevleri arasındadır. Nahl Suresi 28 ve 32. ayetlerde ifade edilir. Kuranda Hz. İsa'nın ruhul kudüs ile desteklendiği, ruhul kudüsün e, Cebrail adlı melek olduğunu e, biliyoruz. Bakara suresi 253. Maide suresi 110. ayetinde e, biliyoruz. Yine meleklerin Allah'a inanıp doğru yolda istikamette yürüyenlerin üzerine inerek onlara moral ve manevi güç verecekleri Fussilet 30-32. ayetlerde belirtilir. Allah'ın kendisine ve ahiret gününe iman edenleri katından bir ruh ile desteklediği Mücadele Suresi 22. ayette belirtilir. Melekler göndererek düşmanlarına karşı müminleri takviye ettiği Ali İmran Suresi 124-125. ayette Allah'ın haber verdiği özelliklerdendir. O yüzden iman edenlere destek olmalarını, kafirlerin boyunlarına ve parmaklarına vurmalarını Allah'ın meleklere emrettiği haber verilmektedir. Yine meleklerin bir diğer özelliği, insanı koruyup ona bir anlamda hizmet etme durumudur. Kur'an'da önünde ve arkasında insanı koruyan takipçilerin bulunduğu bildirilmektedir. Rahat suresi 11. ayette. Yine insanların fiillerini kaydederler melekler. Kur'an'da üzerinde bir koruyucu ve denetleyici bulunmayan hiçbir kimsenin bulunmadığı, ee, insanların üzerinde muhafızlık eden değerli katiplerin mevcut olduğu ve onların yapmakta olduklarını bilip yazdıkları haber verilir. İşte iki melek kişinin yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf suresi 17. 18. ayetlerde belirtildiği gibi. Sizden söz gizleyen e, ile onu açığa vuran, Geceleyin gizlenen ile gündüzün yürüyen eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın izniyle kendisini koruyan takipçileri vardır buyrulur. Rahat suresi 10 ve 11. ayette. Yine kainatın idaresi ve ilahi kanunların icrasıyla tabiat güçlerinin tanzimiyle ile yeryüzünün tabiat özellikleri altında Rahat, huzurlu bir şekilde hayatlarının devamı icrasıyla melekler görevlidir. Kur'an'da çeşitli fonksiyonlarıyla alemi idare edenlere e, yemin edilmesi, insanların canını alan ölüm meleğinden söz edilmesi, meleklerin yalancı peygamberlerin ve kafirlerin canını, pençelerini onlara uzatarak, acı vererek aldıkları, yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın yakıcı cehennem azabını diyerek canlarını e, alacaklarının bildirilmesi e, Meleklerin işte bu görevleri ile e, alakalı tabiat kanunları dediğimiz Allah'ın e, yeryüzündeki ilahi kanunların icrasıyla görevli oldukları şeklinde değerlendirilir. Yine hadis-i şerifte Buhari hadisidir. Ana rahmindeki teşekkül eden her canlı için bir doğum meleğinin mevcut olduğundan e, söz edilmesi söz konusudur. Cenab-ı Hak... E, İnsanın yaratacağı zaman bu iradesini meleklere açmış ve yarattığında ona secde etmesini istemiştir. Bakara suresi 30-34. ayetlerde haber verildiği gibi. Dolayısıyla onların dünya ile irtibatlarının bulunduğunu ve ilahi iradenin yerine getirilmesinde e, meleklerin e, aracı vasıta olarak kullanıldıklarını ayetlerden yola çıkarak e, öğrenebiliriz. Yine melekler yarın ahirette ilahi cezaları icra eden elemanlardır. E, cennette melekler olduğu gibi cehennemde de e, zebaniler, melekler e, vardır. Müminlere destek oldukları gibi kafirler hakkında takdir edilen cezaları da icra etmektedir. Kur'an e, Dünyada da helaka ulaşan kavimlere meleklerin cezalandırdığı, Allah'ın helakının melekler aracılığıyla onlara verildiğini ifade eder. Meleklerin sayısını ancak allah Teala bilir. Dolayısıyla Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez denilir. Müttessir suresi 31. ayette. Melekler ne kadardır onların sayısını insanların takdir etmeleri, bilmeleri mümkün değildir. Ahirette görevli melekler, yeryüzünde görevli melekler hatta bir hadis rivayetinde her yağmur tanesinin ayrı bir melek tarafından yeryüzüne indirildiği ifade edilir ki bu meleklerin sayısıyla alakalı ne kadar üst seviyede bir sayı olduklarını düşündürebilir. Dört büyük meleği e, hepiniz bilirsiniz. E, birincisi Cebrail e, adlı e, vahiy meleğinin özel adı olan Cebrail'dir. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Cibril şeklinde e, ifade edilir. E, dolayısıyla yer yerde... Ruh veya Ruhul Kudüs e, şeklinde ifade edildiği, e, Rasulün Kerim e, diye, Rasul kelimesiyle, e, Ruhul Emin kelimesiyle e, ifade edildiği e, de e, olur. Hepsi Cebrail ile alakalıdır. Hadiste Cebrail'e buna ilaveten, En-Namus, en namus, namus Ekber diye isimlendirildiği de e, söz konusudur. E, günümüzde bazı insanların e, çocuklarına, çocuklarına, e, Türkçe'de Cebrail, işte batı dillerinde e, Gabriel, e, Michael, Michel e, gibi Cebrail anlamına gelen Cebrail kelimesinin e, telaffuzu ile ilgili isimler e, verildiği olur. Bunlar doğru şeyler değildir sevgili dinleyiciler. E, dolayısıyla e, insanların tuhaflığını da gösteriyor. Kız çocuklarına melek, e, batı dillerinde işte Angela, e, Angel e, gibi... Melek anlamına gelen e, kelime e, verilirken isim olarak Türkçe'de de melek ismi verilirken yani e, kızları melek gibi görürken Cebrail'e de e, erkek ismi e, pardon erkeklere de Cebrail ismi e, vermek gibi bir tuhaflığı e, e, sergiliyor. Yine e, Mikail Michael şeklinde işte Michel şeklinde e, isim veriliyor. Türkçe'de de Mikail e, İsrafil diye isimlerin olduğunu biliyoruz. ...bunlar hepsi Gabriel gibi, Cebrail gibi yanlış isimlerdir. Ama hiç kimse nedense Azrail ismi koymuyor çocuklarına. Melekler kız mı erkek mi, bunu da batılılar ve batılılaşmış insanlar karar veremiyor. Kızları melek ismiyle melekleştirerek gündeme getirirken... ...işte Cebrail, Mikail vesaire gibi isimleri de erkeklere vermek gibi... ...kendi çelişkilerini sergilemiş oluyorlar. Evet sevgili dinleyiciler yine bu dört büyük melekten başka mukarrabun melekler vardır illiyun ve mukarrabun Kerubiyon diye de bunlar ifade edilir. Hafaza melekleri kiramen katibin meleklerini biliyoruz hafaza melekleri insanı koruyan kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Enam suresi 61. Ifade, e, ayette ifade edilir. Yine kiramen katibin diyoruz. Sağ ve sol omuzlarımızda e, yazdık, yaptıklarımızı yazan melekler vardır. Tabirca ise bütün yaptıklarımızı kameraya almakta. Seslerimizi e, teyip kaseti gibi kasete çekmektedirler. Yarın ahirette bunlar sergilenecek. E, mikro çiplerimizi hep doldurmuş oluyoruz. Her konuda e, melekler tarafından e, Allah'ın görevlendirdiği elçiler tarafından gözetleniyoruz. Her yaptıklarımız kayda alınıyor. İşte bunlara kiramen katibin melekleri diyoruz. Yine cennette ve cehennemde görevli melekler vardır. Bunların sayılarını Allah biliyor, bilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem meleklerinin insanlara fitne olsun diye 19 tane olduğu ama Allah'ın askerlerinin Allah'ın dilediği şekilde artırıldığı. ...ifadesi söz konusudur. Cennet meleklerinin... ...işte başına... ...Rıdvan denilir. Cehennem meleklerinin... ...başına Malik denilir. Dolayısıyla... ...onların başkanlıklarında... Çok sayıda melekler e, görevlidirler. Yine Münker Nekir adlı kabirde sorgu sual işleriyle görevli meleklerin olduğu hadis-i şeriflerde ifade edilir. Kur'an'da atları geçmez Mün Münker Nekir diye. Hadislerde ölü defnedildiği zaman ona birine Münker diğerine Nekir denilen siyah tenli mavi gözlü iki meleğin geldiği ölüyü kabrinde oturtup sorular sorduğu. Verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği veya daralttığı e, Tirmizi'nin ve Ahmed İbni Anbel'in rivayet ettiği hadisler arasında yer alır. Meleklerin insanlardan daha faziletli olup olmadığı tartışmalıdır ama şuurlu müminlerin meleklerden dört büyük melek dışında diğer meleklerden daha üstün olduğu, e, peygamberlerin ise e, o dört büyük melekten de büyük olduğu genel kabul e, gören hususlardandır. Melek inancının etkileri e, önemlidir sevgili dinleyiciler. İnsan yeryüzündeki diğer canlılardan farklı olarak irade sahibi bir varlık şeklinde yaratılmıştır. İrade farklı seçeneklerden birini tercih etmek demektir. Dolayısıyla imtihan alanımıza e, girer meleklere iman etmek kendisini iyilik veya kötülüğe teşvik eden, iradesini daha özgürce kullanmasını sağlayan manevi yardımcılar e, şeklinde meleklerle e, insan karşı karşıyadır. Allah insanı şerre ve kötülüğe çağırmak üzere şeytanı yarattığı gibi, iyilik ve hayra davet etmek üzere de melekleri yaratmıştır. İnsanın meleklere inanması demek, önünde şeytan ve meleklerin sunduğu seçeneklerle dolu ruhi bir hayat olduğunu, meleklerin telkin ve teşviklerine göre hareket edip meleklerin kendisini daima gözetlediğini, yaptıklarını kaydettiklerini unutmaması demektir. E, i̇nsana iyi düşünceler aşılayan meleklerin yanı sıra ona vesveseler tel telkin eden şeytanın varlığı da bir gerçek olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim e, şeytana değil de meleklere imanı öne çıkartır. Meleklere iman e, insan hayatında önemli e, özelliklere e, kapı açar. Evet e, İnsanın hem kendisini koruduğu, tehlikelerden uzaklaştırdığı, hem iyi düşünceler verdiği, hem de her yaptıklarını yazdığı şeklindeki meleklere iman etmek, dolayısıyla insanın yaptıklarının kaybolmayacağı inancını insana verir. Evlen, ilmin ve aklın asla ulaşamayacağı, açıklayıp, açıklayıp tanımlayamayacağı, bir cephesi vardır ki işte bu cephelerden bir tanesi melekler tarafından oluşturulmaktadır. Meleklere inanan bir Müslüman, meleklerin kendisini takip ettiğini, gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin yazıldığını bilir. Bu bilinçle davranışlarına çeki düzen verir. Böylece meleklere olan inancımız bizi kötülük ve günah yapmaktan vazgeçirir. Her yaptığımızın yazıldığını düşünen, Allah tarafından görüldüğünü, meleklerin bizi devam gözetlediğini e, bilen bir insan kolay kolay haramlara bulaşamaz. Dolayısıyla meleklere imanın sadece ahiret açısından değil, dünya açısından da insanlar faydalarını görür. Melekler hakkında çok yanlış, sapık inançlar vardır. Bunlara da işaret ederek konuma söz son vermek istiyorum sevgili dinleyiciler. Müşrikler Allah'a şirk koşarlarken bazıları görünen maddi cisimleri, bazıları da görünmeyen manevi cisimleri Allah'a şirk koşuyorlardı. İşte bunların içerisinde cinleri, şeytanları ve melekleri şirk koşan, koşulan varlıklar olarak müşriklerin tarih boyunca yer yer günümüzde şirk unsuru olarak gördüklerini biliyoruz. İşte müminlerin melek kabul ettiği varlığı müşrikler Tanrı olarak, Tanrı çocukları veya Tanrı'nın kızları olarak e, görmekteydi. E, bunlar tümüyle sapık, cahili e, yaklaşımlardır, inançlardır. Mümin onların dişi veya erkek... Olmadıklarına, onların cinsiyetleri olmadığına inandığı gibi meleklerin kendi nam ve hesaplarına da hiçbir yetkiye sahip olmadığına inanır. Onlara tapmak çok çirkin, çok yanlış bir yaklaşımdır. Evet sevgili dinleyiciler, meleklerin erkek ve dişi olmadığı halde onları dişi kabul etmek, Mekke müşriklerinin sapık inançları olduğu gibi günümüzdeki batılı insanların veya batılılaşmış Kimi insanların yanlışlıklarından bir tanesidir Kur'an buna ısrarla tepki gösterir Sert bir şekilde tepki gösterir zuhruf suresi 19 Saffat suresi 149. ayetlerde Günümüzde batılılardan esinlenerek Melekleri bayan gibi düşünen Kızlarına melek ismi veren ee, güzel bir bayanın meleğe benzediğine dair şiirler e, yazıp şarkılar söyleyen, söz gelimi meleğim benim, meleğim benim gibi şarkılar mırıldanan insanlara rahatlıkla rastlanabiliyor. Bunlar İslam itikad açısından çok tehlikeli, çok vahim e, e, durumlardır. Dolayısıyla e, bu tür e, e, yanlışlıklardan, e, melekleri kadınlara, kızlara benzetmekten kesinlikle sakınmak, e, onları kutsal varlıklar olarak... Allah'ın ortakları, yardımcıları gibi görmek şirk unsurlarıdır. Ya da Tanrı'nın kızları gibi düşünmek şirk unsurlarıdır. Evet. Yine e, ölüm meleği olan e, Azrail'e de insanlar e, adeta bir korku sembolü olarak e, yaklaşmaktadırlar. E, bazı kimselerin bu meleğe karşı duyguları olumsuz e, olabilmektedir. E, bu düşünce hem yersiz hem de iman gerçeğiyle bağdaşmayan yanlış bir e, sakat anlayıştır. Çünkü iman e, ayrıca sevgi, saygı, bağlılık ve teslimiyet ister. Azrail Allah'ın can almak için görevlendirdiği bir melektir. Dolayısıyla can almak onun görevidir. Her şey gibi canımızın da sahibi Allah'tır. Can Allah'ın bize bir çeşit ödünç olarak verdiği bir emanettir. Emanet bir gün gelir asıl sahibine iade edilir. Dolayısıyla Allah bu can alma konusunda e, Azrail'i ölüm meleğini görevlendirmiştir. O vazifesini yapmaktadır. Ona kızmak veya e, onunla boğuşmak... E, gibi bir e, sapıklık olgun bir insana yakışmaz mümin bir kimse böyle bir şeylerden e, elbette uzak kalır Azrail görevini yapmaktadır onun için hiç kimseye karşı özel bir düşmanlığı söz konusu edilemez bu nedenle Allah'ın bütün elçileri gibi Azrail'i de saygıyla anmak imanımızın gereğidir Allah'ın e, selamı onun ve diğer bütün meleklerin bütün elçilerinin üzerine olsun e, işte insanların bir kısmı Azrail'le boğuşuyor Azrail'i yendi e, gibi ...ya da Azrail'le ilgili komik, acayip fıkralar anlatmayı bir marifet gibi kabul ediyorlar. Bunları tepkisiz olarak dinleyebiliyorlar. Bunların bu şekilde değerlendirilmesi İslam inancıyla bağdaşmaz bütün Müslümanlar... Ee, bu konuda hem e, melekleri şaka konusu yapmak, cenneti cehennemi alay veya şaka mizah konusu yapmak, fıkralara konu edinmek ya da e, Azrail'le boğuşuyor gibi, Azrail'i yendi gibi meleklerin şanına yakışmayacak e, şekilde meleklerle ilgili e, değerlendirmelerde bulunmak ya da Azrail'e kızmak e, gibi çirkinlikleri bir Müslüman benimseyemez, yerine getiremez. Hayatımızın melekler tarafından devamlı filme alındığını unutmayalım sevgili dinleyiciler. Her yaptığımız gözetleniyor, her yaptığımız izleniyor, her yaptığımız kayda alınıyor. O yüzden meleklerin yardım edeceği, onların bize rahmet dileğinde bulunacağı, ahirette de şefaatçi olacağı özelliklere sahip olmak için gayret sarf etmeli. Allah'ın şeytan gibi kötü varlıkları yanında, melekler gibi, ee, insanlara yardım eden e, varlıkları da bulunduğuna iman etmeli ve bu imanımızda sabit olmalıyız. Ee, sevgili dinleyiciler, e, vakit el vermediği için e, konuyu e, bu şekilde noktalamak istiyorum. Önümüzdeki hafta inşallah imanla alakalı kitaplara imanı kavram e, mahiyetine ağırlık e, vermeye çalışarak kitap kavramı üzerinde kitaplara iman kavramı olarak e, gündeme getirmeye çalışacağım. Haftaya e, buluşmak üzere. E, hayırla kalın, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.